91. Bölüm İçki İçenin Cezası Cenab-ı Hak Celle Celaluhu içki hakkında 3 ayeti kerime indirmiştir. Bu ayetlerin birincisi şu mealdir. Sana şarap ve kumar hakkında soru soranlar de ki her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı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 Bedir'de öldürülenler için ağıt yakmaya başladı. Bu hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca çok öfkelendi. Çıkıp geldi, Ömer radıyallahuhu çekti, elindekiyle ona vurup durdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahuhu dedi ki: "Allah'ın ve Resulullah'ın gazabından Allah'a sığınırım." Bunun üzerine Cenab-ı Hak celle celaluhu şu mealdeki ayeti indirdi.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 Bunlardan biri diğerini mutlaka kovar. İmam Ahmet müsnedinde ve İbn-i Hibban Es-Sahihinde i̇bn Ömer radiyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilince melekler şöyle dediler. Ya Rabbi bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken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 O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanımıza girdi, Ne bizde ocakta kaynıyordu. Hemen bana sordu, ey Ümmü Seleme bu nedir? Ben kızıma ilaç hazırladığımı söyledim. Bunun üzerine buyurdular ki, Cenabı ı Hak Celle Celaluhu haram kıldığı şeyde ümmetim için deva yaratmamıştır. Dinlilir ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şarabı haram kılınca, Ondaki faydalı şeyleri de çekip aldı.